Efendim merhabalar. Burç efemden çocuk deyip geçmeyinden İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her noktaya selam, sevgi ve muhabbetlerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Yani yeni bir nesilden bahsedeceğiz. Önümüzdeki 10 yıllarda 20 yıllarda yaşayacak olan toplumun özelliğini taşıyan çocuklardan bugün şekillendirmeye çalıştığımız yahut da bugün şekillenen çocuklardan bahsedeceğiz. Ve bu çocukların bir kısmı şu anda bizlerin ellerinde anne babaların yanında bu çocuklardan ya bir hayırlı evlat ortaya çıkacak yahut da bir baş belası gibi ölse de kurtulsam diye bugünlerde beddua eden birçok anne babaların yahu evlat işte atılmıyor da satılmıyor da As aslında ölse belki acımayacağım diye anne babalarına ızdırap çekilen bir evlada yarın sahip olmak üzere şu anda belki küçüklük çağlarını yaşadığımız ama yarın 18-20 yaşına geldiğinde 30-40 yaşına geldiğinde hala onlar bizim evladımız hala onlar bizim çocuklarımız işte o zamanlar Bugün ektiklerimizi biçtiğimiz zamanlar olacağı için bu günler oldukça önemli günler. Çocuk yetiştirme diye bahsettiğimiz şey, bugüne kadarki bütün programlarımızda ince ince anlatmaya çalıştığım aslında bir ruh sanatı. Çocuğun iç dünyasını ayarlama sanatı. Çocuğun bir evlat olması. Size sadakatle bağlı, topluma sadakatle bağlı, içinde bulunduğu topluma hizmet eden ve sizin de iftihar duyduğunuz bir evlat olabilmesi, okulunda parmakla gösterilebilmesi, öğretmenleri tarafından saçının okşanılıp ben senden çok şeyler bekliyorum diye iftihar içerisinde bir çocuğa sahip çıkılması, aslında onun iç dinamikleriyle alakalı bir şey diye söylemeye çalışmıştık geçtiğimiz programlarda. Yani iç dinamik diye bahsettiğimiz şey, Ruhunun temel dinamikleri ki çocukluk yıllarında şekilleniyor bunlar. Siz bir çocuğa daha erken çocukluk yıllarında işte üç yaşında, dört yaşında, yedi yaşında, dokuz yaşında ruhuna hangi gıdalar vermişseniz işte o gıdalarla beslenilen çocuk yarın o karaktere sahip olacaktır. Heyhat ki günümüzde anne babalık çocukları şeklen yetiştirmeye dönüşmüş vaziyette. Saçları taranmış, kılık kıyafeti düzgün, otur denilince otur, kalk denilince kalkan anne baba bağımlısı olmuş, kendi çocukluğunu hiç yaşayamayan çocuklar şu anda popüler çocuk statüsünün içerisinde. Halbuki gerçek manada yetişmiş olan çocuk ruhunun o ince dinamikleriyle, ruhunun yetiştirilmiş olduğu çocuklar ki biz o yüzden bu mikrofonlarda anne babalara ne olur yapmayın. Şu çocuklarınızı ne olur ezmeyin çocuklarınıza güven duygusunu daha o ilk yıllarda tadılacak olan güven duygusunu verin diye ısrarla söylememizin nedeni işte yarın çocuklarla çocuklarınızın sizinle arasındaki diyaloglukları kopuklukları engel olabilmek için. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programlarda programda çocuklardaki güven duygusundan bahsetmiştik. Dinleyen dinleyicilerimiz hatırlar bir anne babanın çocuğuna verebileceği vereceği en önemli temel e, ruh dinamiği güven duygusudur diye bahsetmiştik ve biraz açmıştık bunu. Şöyle açmıştık çocuk eğer annesinden güven duygusunu doyasıya alabiliyor ise babasından o güven duygusunu doyasıya alabiliyor ise. İçinde bulunduğu çevreden birincil çevreden o güven duygusunu öylece alabiliyor ise çocuk saldırılara maruz kalmıyorsa aptal çocuk dersini niye yapmadın senin gibi çocuk görmedim senin gibi bir çocuğa doğuracağıma bir taş doğursaydım gibi çocuğun direkt duygusuna hitap eden saldırılar görmeden çocuk olduğu haliyle bir evin içerisinde kabul ediliyor ve o evin içerisindeki halinden dolayı çocuk mutluysa, annesinden eminse, ne için emin? Kendisine saldırmayacağı için emin. Maalesef bu kelimeyi bile kullanırken kanım donuyor. Ürperiyorum. Yani bir annenin çocuğuna saldırması ne demek aslında? Ama maalesef günümüzde birçok anne baba da kendisini o şekilde tanımlayıp şikayetçi olduğu için kimden? Kendisinden. Saldırıyor anneler çocuklarına. Kaç yaşındaki çocuğa saldırıyor? Dört yaşındaki çocuğa. Niye saldırıyor? Benim dediğimi yapmadı diye. Yahu sen otuz yaşındasın çocuk üç yaşında. Yani müsaade et. Üç senedir daha yeni gözünü açtığı şu dünyayı önce bir tanısın. Senin dediğin ne? Kaşığı buraya koyacak. Onun dediğine Yok çatalı buraya koyacak. E ben gel dedim gelmedi. Kaç yaşında çocuk? Beş yaşında çocuk. Beni dinlemiyor. İşte maalesef. Çiğ anne babaların elinde beni dinlemiyor beni e, sözümü yerine getirttiremiyorum lafım geçmiyor sözüm geçmiyor diye anne baba yumruklarını sıkarak çocuğun üstüne gittiğinde çocuğun içerisinde kaybolan bir duygudan bahsetmiştim geçtiğimiz hafta güven duygusundan İşte senin annen bu bak koca cüssesiyle üstüne geliyor. Daha neyin doğru neyin yanlış olmadığını anlamadığın bir dönemde. Kaç yaşında? Dört yaşında. Bak annen dişlerini sıkmış seni yiyecek gibi yapıyor. Bağırtısına bir bak kulaklarını kapayacak vaziyete geliyorsun. Çocukların içerisinde kaybedilen duygu güven duygusudur demiştik. Halbuki sağlıklı ruha sahip olan bir çocuğun içinde taşıyacağı en önemli duygu güven duygusudur. Hiç olmaz ise... Şu hastalıklı toplumun içerisinde tamam etrafa karşı güven duygusu daha sonra gelişecek. Ama hiç olmazsa annesine güven duymasın mı? Duysun. Ama maalesef anne babalar çok defa kendilerini aşamadıklarından dolayı... ...nefislerini değin isterseniz buna veya psikolojik tabir ile egolarını aşamadıkları için... ...çocuğun kendisinin sözünü bir kere dinlememesi karşısında yahut da söylediklerini yerine getirmemesi karşısında... ...kendi hiddet ve hınçlarını çocukların üstünde çıkartma hevesinden dolayı... ...yahut da çocuklarını böyle son saniyesine kadar kontrol altında tutmak istemelerinden dolayı... ...çocukların içerisinde anne babalara, önce anne babaya karşı güven duygusu kayboluyor. Saldırgan bir anne babanın elinde yetişen çocuk, kaybettiği duygu güven duygusudur. Ve güven duygusunu kaybetmiş olan... Dersini yapmazsan şimdi senin canına okurum diye çocuğuna saldıran bir babanın e, çocuğunun kaybettiği duygu babasına karşı güven duygusudur. Yemeklerini yemezsem seni öcülere veririm. Cahilliği içerisinde çocuğuna muamelede bulunan bir annenin çocuğunda kaybettirdiği duygu güven duygusudur. Bak misafirliğe gideceğiz elini şekerlere üç tane atarsan eğer dediğimi yapmazsan... Gözüne baktığımda eğer geçip yerine oturmazsan eve geldiğimizde seninle hesaplaşırız diye tehdit ve baskı içerisinde yetişen çocuğun kaybettiği duygu güven duygusudur. İşte senin annen bu çocuk kendi içerisinde konuşurken kendi ruhuna doğru fısıldarken işte senin annen bu başkalarına. Şirin görünmek için seni çok rahatlıkla ezebilecek bir annenin elindesin şu anda yavrucuğum. Çocuk kendi içerisinde kendine fısıldadığı ses bu ses işte. Eğer çocuk güven duygusunu kaybeder ise annesine ve babasına karşı dersini yapmadı ceza alıyor. Efendime söyleyeyim onu yapmadı dayak yiyor bunu yapmadı sinirleniliyor hiç olmadık yerde birdenbire anne bağırabiliyor. On kişilik bir ortam içerisinde çocuk yanlış bir şey yaptı. Ne yaptı? Elindeki bardağı düşürdü, kırdı. Aptal çocuk, hiç mi dikkat etmiyorsun? Şu önüne bir baksana. Sesini işitince o çocuğun içerisinde kaybolan duygu işte senin annen bu. Çocuğun ilk söyleyeceği, kendine fısıldayacağı ilk söz bu. Bağıran bir anne... Kendisini aynanın karşısında görecekse, çocuğunun şu sesini mutlaka eşitmesi lazım. İşte senin annen bu. Şimdi sen, Allah seni bu anneye göndermiş. Ve böylesi bir annenin elinde perişanlık çekiyorsun sen. Vay zavallı yavrucuğum. Daha yürümesini yeni yeni öğrendiğin, daha bardak tutmasını yeni yeni öğrendiğin, daha oturmasını, konuşmasını, daha dünyadaki işlerin nasıl düzen içerisinde yürüdüğünü, nasıl işlerin yapıldığını daha öğrenmediğin bir dönemde işte senin annen bu. Hata yapmana fırsat vermeyen bir annenin elindesin şu anda sen. Yanlış yapmana izin vermeyecek derecede böyle cinnet nöbetleri geçiren bir annenin elindesin sen. Toplumun içerisinde senin küçük düşürebilecek bir annenin senin elindesin şu anda sen. Ve senin ruhunu görmeyen bir anne babanın elindesin sen. Ne yapman lazım? Bunca saldırılar karşısında ne yapman lazım? Kendini savunman lazım. Nasıl savunacaksın? Sana karşı bir şey söyleyene sen de söyleyeceksin. Ondan sonra çocuk işte içerisinde kendisine saldırıda bulunana karşı laf söylemeye başlar. Ters konuşmaya başlar. Sinirlenmeye başlar. Agresif tutum içerisinde olmaya başlar. Çocuğun agresifliği, hırçınlığı, sinirliliği, kızgınlığı aslında kendisini korumak için, vah kimden korumak için, annesinden korunmak için, çocuğun bir savunma mekanizmasıdır. Ve böylesi bir çocuk, annesine bu sefer de laf söylediği için, ters cevap verdiği için, zavallı ki şartlar eşit olmadığı için, kendisi küçücük bir cüsse, annesi kocaman bir dev onun karşısında. Birdenbire annesine de söylediği laflar karşısında yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalacaktır. Çocuklar günümüzde emniyetsiz ailelerin içerisinde yetişiyor değerli dinleyiciler. Emniyet duygusunu tatmadan yetişiyor. Güven duygusunun yoksunluğu çocukta emniyetsiz olduğunun bir işaretidir. Ve böylesi çocuklar kaygılıdır. Onun için çocuklar dışarıda arkadaşlık kuramıyorlar. Onun için çocuklar okullarda arkadaşlık kuramıyorlar. Kızım buraya bir gelir misin diye bir teyze sesleniyor parkta. Kız çocuğu salıncakta sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Kızım bir bakar mısın diyor. Sallanıyor çocuk sallanıyor gidemiyor yanına. Neden? Güven duygusu yok. Neden? Çünkü anneye güven duyamamış çocuk. Neden? Babaya güven duyamamış. Geçtiğimiz hafta bu kısma birazcık girmiştim. Ve anne babalara demiştim ki ey anne babalar buradan sesleniyorum eğer anne babalık yapacaksanız eğer hayatınızda bir tane bir şey yaptım işte o da şu diyecekseniz çocuğunuzun ruhuna dikkat edin. Çocuk yetiştirmek demek onun saçlarını taramak demek değildir onun karnını doyurmak demek değildir al kaşı ver ağzına ve al kaşı ver ağzına al kaşı ver ağzına e zaten o insan büyüyecek durduramazsınız ki zaten büyümesini. O Allah'ın her insanın içerisine koymuş olduğu bir e, yetişme şeyi, hangi bir çocuğun büyümesini anne durdurabilir ki? Durduramaz. Çocuğun büyümesi, gelişmesi fiziksel olarak, etlenmesi, butlanması, kanlanması, canlanması e, anneye ait bir şey değildir. Çocuk yedikçe büyür, yedikçe büyür. E siz kısarsanız o zaman büyümez. Şimdi çocuğun büyümesiyle hava atmanıza, gürbüz bir çocuğum var demenize gerek yok. Ruhu nasıl anneciğim? Ruhu, ruhu. Değerli anne, gürbüz çocuğunla övünen anne, şu çocuğun ruhunun hallerine bir bakar mısın? Rica ederim. Bak birisini dövmek için dişlerini sıkıyor senin çocuğun. Seni görüyorum onda, seni. Bak birisiyle okulda kavga ediyor bu çocuk. Niye kavga ediyor? Seni görüyorum onda, seni. Yahut da babayı görüyorum ben onda, babayı. Evde çocuğuna nasıl nasihat veriyorsun? Bir dinle, kendi nasihatini kendin bir dinle. Sakın kendine vurdurma. Sana vurana git sen de vur. Sen hiç merak etme ben arkasındayım. Arkandayım senin. Ruhunu öldürüyoruz çocukların. Çocuklar emniyet duygusundan uzak, güven duygusundan uzak. Sanki bir vahşi varlık gibi etrafa doğru salgın, saldırgınlaştırıyoruz. Dişlerini bileyliyor, tırnaklarını bileyliyor. Ondan sonra saldırdığı zaman sağa sola ve pençesinin birini de bize attığı zaman Vah diyoruz ağlamaya başlıyoruz. Senin gibi evlat diyoruz söylenmeye başlıyoruz. Hayır, hayır. Değerli anneler, belki bundan önceki çağlarda, 1980'li yıllarda bizden öncekiler, az bizden öncekiler belki de çocuk yetiştirirken bu hataya düştüler. Ve bundan dolayı hastalıklı bir toplum var şu anda el, elimizin içerisinde. Çocukları sokağa çıkartamıyoruz. Bakın baş kesenler var. Bakın insan insanı yiyor. Neden yiyenlere bir bakın. 15, 18, 21 yaşındaki çocuk kendi arkadaşını yiyor, müsait olduğu, kimsenin görmediği, cebinde 100 liranın olduğunu hissettiği zaman. Yiyen çocuklardan birisi de sizin çocuğunuz olmasın istiyorsanız, hadi yenilen çocuk olmasın. Hiçbir anne baba istemez ama davranışlarınıza dikkat edin. Eğer başkasını yiyen bir çocuk da sizin çocuğunuz olmasını istemiyorsanız, saldırganlaştırdığınız güven duygusunu yok ettiğiniz, emniyet içerisinde tutmadığınız ve devamlı kaygılı ve devamlı kendini savunmak zorunda bıraktığınız bu çocuk, vahşileştirdiğiniz bu çocuk, evin içerisinde vahşileştirdiğiniz bu çocuk, yarın gidecek birisinin başına bela olacak. O bela dönüp dolaşıp sizin belanız olacak. O yüzden eğer anne babaysanız şunu bilin ki çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz şu anda. Çok tehlikeli bir sahadasınız. Öylesine tehlikeli bir sahadasınız ki biraz sonra sizin kontrolünüzden çıkacak olan bir varlığa eğer o ruh dinamiklerini vermez, insan olma şerefine ait şerefleri hissettirmez, izzetini, vakarını hesaba katmadan, sanki bir çok affedersiniz hayvana davranır gibi çocuğunuza davranıyorsanız karşılığında alacağınız şey vahşileşmiş bir insan. Anne babaysanız çok tehlikeli bir işle meşgulsünüz. Evet, saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. 11.30'u gösterirken bir ara verelim, reklam arası verelim. Bu arada e-maillerimizi lütfen hatırlatalım size. E, paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin. Et harfi burcfm.com.tr yahut da agunes.at adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu arada... SMS gönderirseniz, SMS de hemen sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım. Biraz sonra sorular kısmına geçeceğim. Efendim, SMS'i 3077'ye gönderiyorsunuz. Hangi operatörü kullanırsanız kullanın fark etmiyor. Yalnız bir hatırlatma yapayım. Vodafone ve Avia kullanıcıları için 2.4 lira. Ee, ...ücret ödüyor bir SMS karşılığında... Türkcell kullanıcıları 1.8 TL... ...ücret ödüyormuş. Efendim reklamlardan sonra... ...size tanıdığım, yeni tanıştığım... ...çok değerli bir... E, ...insan hakkında da bilgi vererek... ...konumuza devam edeceğiz... ...emniyet ve güven konusuna. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin... ...devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar, 8 dakikalık reklam arasından sonra çocuk deyip geçmeyine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Reklam arasından hemen önce dedim ki tanıştığım bir değerli insandan bahsedeceğim. O insan ile emniyet ve güven konusunu birazcık deşelemeye çalışacağım. O insanla geçirdiğimiz bir, birkaç dakikalık özel anlardan bahsetmeye çalışacağım. Kendisi bir ticaret mensubu. Allah işini rast getirmiş, güzel de ticaretler var, yaşı da kemale gelmiş, olgun bir yaşta. Şu anda e, kendisinin kurduğu ticarethanede yüzlerce kişi çalışıyor ve bu yüzlerce kişiye hem bir taraftan onların patronu olma konumunda hem de bir taraftan onların ağabeyi gibi, e, babaları gibi onların özel sorunları da dahil olmak üzere tüm ticarethanesindeki kişilere de sahip çıkma misyonunu üzerine almış bir değerli insan Ömer Derindere Efendim, kendisiyle oturduk Geçtiğimiz, e, biz bir vesileyle tanışmıştık kendisine ama oturup konuşmaya başladığımda baktım ki e, derinlerde bir şeyler yatıyor yani o geçmiş yılların e, kendisine kazandırdığı tecrübeler bilgi birikimindeki derunilik bana şöyle bir şey söylettirdi kendi içimde dedim ki Evet, çok değerli bir insanla karşı karşıyasın şu anda ve istifade edebildiğin kadar kendinden ondan istifade et Adem dedim kendi kendime. Ve geçtiğimiz günlerde şöylesi bir anısından bahsetti. Çocukluk yıllarını konuşuyoruz zaman zaman, ticaret hayatını konuşuyoruz. İşte benim de bir pedagog olmamdan... E, fırsat bilerek e, şöylesi hatta şunu yaptığı geçtiğimiz haftada. Dedi ki hocam sizin dedi kitaplarınızı okumaya başladım. Okuduğum bir kitap dedi beni çok etkiledi ki kendisi Allah uzun ömür versin yaşının en kemal noktalarında bulunuyor. Yani çocukları şu anda öyle küçük çocukları falan yok. Ama bizim çocuk terbiyesinde doğru bilinen yanlışlar isimli kitabını okuduktan sonra bir gecede soluk soluğa okudum. Ve şu anda... E, İş yerinde ne kadar kişi varsa, kaç tane anne varsa, kaç tane bayan varsa hepsine okuması için ben bu kitabı alıp hediye edeceğim diye bir babacan tavır içerisinde bulunan bir değerli insan. Ömer Derindere. Şimdi Ömer Bey'le geçtiğimiz hafta konuşurken şöylesi bir anı anlattığı için ben burada kendisinden bahsetmek özellikle istiyorum. Hocam dedi ben e, ilkokul yıllarındaydım galiba dedi. Yani yaşımı çok hatırlamıyorum. Niye yaptığımı da çok hatırlamıyorum. Ee, okulun içerisinde bir sınıftaki bir kız çocuğunun yanına gittim. Böyle çok niye yaptığımı da çok anlam veremiyorum. Gittim o çocuğa öptüm. Yani çocuk yaşlarda, ilk okulun daha birinci ikinci yıllarında. Sonra kız tepki gösterdi veya arkadaşlar tepki gösterdi ve öğretmenin kulağına gitmiş bu olay. Diye anlattı. Öğretmen beni çağırdı kenarda bir yere çekti ve orada dedi ki yaptığın şey iyi bir şey değil. Bakın çok önemli bir cümle. Yaptığın şey iyi şey değil. Niye önemli cümle? Biraz sonra bugün ne söyleniyor çocuğa? Dün nasıl terbiye ediliyordu ki arasındaki farkı söyleyeceğim. Yaptığın şey iyi şey değil. İkinci olarak da öğretmen dedi ki dedi Ömer Bey eğer senin kız kardeşini Birisi öpse veya işte yakınından birisini, birisi aynı muamelede bulunsa ne hissedersin? Değerli Ömer abi dedi ki, o an dedi kanım dondu dedi. Daha çocuk olmama rağmen dedi, şimdi anladım, içimde hissettim. Ve o günden sonra hiçbir şekilde daha çocukluk yıllarının ilk daha ilk daha çocuğun ilk başladığı yıllardan sonra daha ondan sonraki yıllarda dönüp arkama dahi, bir başkasının işte kızına, eşine vesairesine dönüp bakmadım dahi dedi. Şimdi bu oldukça önemli bir hatıra olduğu için ben burada nakletmeye çalışıyorum. Neden oldukça önemli bir hatıra? Şundan dolayı. Bir, anlatan kişi önemli. Yaşının kemal noktasına ermiş, dünü ve bugünü bilen birisinin anlattığı şey için önemli. Dünü biliyor, bugünü de biliyor. Ve peki bugün nasıl oluyor böylesi bir hadise karşısında? Öğretmen nasıl tavır takınıyor birçok öğretmen veya birçok anne baba veya o kızın anne babası nasıl tavır takınıyor daha hiçbir içerisinde kötülük ve fenalık olmadan böylesi bir davranış karşısında büyükler ne yapıyor gel lan buraya bakayım bir ne yaptın sen söyle bakayım bir ve çocuğa saldırıyor halbuki dünün o olgun öğretmeni nasıl tavır takınmış böyle bir masumiyet çerçevesi içerisinde ayrı bir yere çekmiş. Toplumdan uzaklaştırmış ve demiş ki o davranışın yanlış, o davranış yanlış. Yani kişiliğe saldırmamış, sen adi bir çocuksun, sen şöyle bir çocuksun, aptal çocuk, salak çocuk diye direkt çocuğun kişiliğine saldırmamış. Ya neye e, dokunmuş? Davranışa dokunmuş. Hangi davranışa? Yala, e, efendim? Bu çirkin davranışa dokunmuş veya çocuksu davranışa dokunmuş. O yaptığın davranış yanlış diye söylemiş çocuğa. Sen adi bir çocuksun, sen salak bir çocuksun diye değil. Davranış yanlış. İkincisi olarak ne yapmış? Üçüncü olarak bir, ayrı bir tarafa çekmiş. İki, davranışın kötülüğünden bahsetmiş. Üçüncü olarak da empati kurdurmuş. Senin kız kardeşini birisi öpseydi o takdirde sen ne yapardın? Evet bugün belki de yanlış tarafımız belki de bu. Şimdi ne yapılıyor peki? işte demin söylediğim gibi çocuk böylesi bir yanlış tutum sergilendiğinde gel lan bakayım buradayla başlıyor. Bir daha görürsem senin bacaklarını kırarım. Bak şuraya seni asarım. Sınıfın içerisinde şöyle yaparım. Yahu rica ederim insanlık bu değil ve çocuk yetiştirmek bu değil. Bakın Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlatayım ben. Hazreti Ali diyor ki buyuruyor ki kalabalıklar içerisinde bir insana nasihatte bulunmak o insana hakarettir. Bak oğlum diye başladığın bir nasihat eğer üç beş kişi tarafından da dinleniliyorsa o bir hakarettir. O bir hakarettir ki o hakareti işiten çocuk sana karşı güvenini kaybeder. Halbuki kenarda bir yere çekilmiş ve sessizce ve o davranışın yanlışlığıyla başlayan bir büyüklük olgunluğu içerisinde çocuğa yaklaşılıyor ise işte o çocuk kendisine nasihatte bulunan kişiye karşı güven duygusu duyar. Ve maalesef günümüz çocuklarının kaybettiği şey yetişkinlere ait güven duygusunu kaybediyorlar. İşte kimi zaman evin içerisinde hakaretler, kimi zaman okulda hakaretler ve hakaret ederek çocuğu terbiye etmeyi maalesef günümüzde birçok eğitimci de bunu bir marifet haline getirmiş. Ben Kayseri'deydim geçtiğimiz haftalarda ve Kayseri'de bir eğitimci ile yaptığımız bir konuşmayı da burada arz edeyim sizlere. Efendim, 15 yıldır bir e, ilk öğretim okullarında öğretmenlik yapan birisi. Dedi ki hocam dedi ya sizin dedi radyo programlarınızı dinliyorum dedi. Ve dedi 15 yılın tecrübesi sonunda şunu fark ettim dedi. Ben dedi çocukları çok döverdim dedi. Çok döverdim. Ama dedi yani yanlış yapmaması için döverdim. Yani dedi onun iyiliği için döverdim. Aslında onu başarıya götürmek için döverdim. 15 yıldır dövdüğüm çocukların hiçbirisinden adam olan çıkmadı. Ve dönüp bana bakan da korkuyla bakıyorlar belki bana nefretle bakıyorlar. Şu bizim adam değilmiş de işte, bizi şeyde döven adam değil mi? Hatta lakabı bile belki de var. Ama 15 yıldır dayak atan öğretmenin ve dayakla çocuğu terbiye etmeye çalışan bir öğretmenin tecrübesi diyor ki 15 yılda başaramadım hocam. Asıl işte burada gizli vicdan eğitiminde. Çocuğu kazanmakta gizli. Onun için sizin kitaplarınızı vicdan eğitimi ile alakalı kitapları, çocuğun ruh eğitimi ile alakalı kitaplarınızı gözden geçiriyorum diye söyledi. Bu konuşmayla alakalı olan önümüzdeki haftalarda yine birkaç tane husustan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü bu ciddi bir yanılgı. İnsan dayakla terbiye edilmez. İnsan ceza ile terbiye edilmez. Hayvan ceza ile terbiye olur. insan ile vicdan ile terbiye olur diyoruz devamlı bu mikrofonlardan. Şimdi ben bir iki tane de dinleyici mesajlarına yer vermeye çalışacağım. Şu anda gönderdiğiniz mesajlara da inşallah yarın saat 11'de el verdiği kadar yer vermeye çalışacağım. Ee, efendim mesajlara geçelim. Merhabalar. Önceki hafta çarşamba günkü programınızda annelere evlatları için emin olmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Bahsetmiştiniz. Sanıyorum meselenin en derininde yatan sorun bu demiş dinleyicimiz ve devam ediyor. O emniyet sağlanmadığı için kopuk yaşıyoruz evlatlarımızdan. Asla o emniyetin verdiği ferahlığı yaşatamıyoruz çünkü çocuklarımıza. Lakin fıtraten o ferahlamayı içimiz hep aradığı için bir yana o bir yana bir bu yana çarparak etrafta arıyor her büyüyememiş çocukta emniyeti arıyoruz şu anda bile. Yalnız daha acı olan bir tarafını fark ediyorum bu konunun. Eğer ben bu süre başlamadan önce bu konuştuklarınızı dinleseydim. Yani bizle şu vicdan eğitimi, Anadolu pedagojisi diye delice anlatmaya çalıştığımız "Yahu durun" diye şu mikrofonlar vasıtasıyla bütün Türkiye'ye veya Türkçe bilen herkese seslendiğimiz "Yahu ne olur durun, yemeyin çocuklarınızı" diye bu anlatma sürecimiz başlamadan önce olmuş olsaydı diyor dinleyicimiz e, ve aynı zamanda da bu dinleyicimiz benden bireysel danışmanlık da alıyor. E, olmasaydı sizin sözlerinizi anlamayacaktım diyor. Çünkü ben asla yalan söylemiyordum anne olarak. Dost doğru bir anneydim. Bu çok acı. Bu kadar kör yaşıyor olmak çok acı. Kör olup da görüyor olduğundan emin olmak gibi bir şey. O kadar emin ki uçurum kenarında pervasızca dolaşabiliyor insan. Yaptığı şeyden o kadar emin ki çocuğunun iyilikleri için yapıyor aslında yaptığının her bir şeyini. Cezayı da, şununu da, bununu da, çocuğu adam etmek için kullandığı bütün yöntemleri aslında çocuğu için yapıyor. Ama bu sırada çocuğun içerisinde emniyet duygusunun kaybolduğunu, güven duygusunun da kaybolduğunu bilmiyor. Evet dini bütün bir anneyim. Evet ben çocuklarımla iyi bir anneyim. Ama çocuklarımı terbiye ederken kullandığım yöntem çocuğumun içerisinde farklı duygular uyandırıyormuş. Bunu çok fark ettim diyor dinleyicimiz. Pervasızlığın tek sebebi ise bulunduğu yerin bir uçurum kenarı olduğundan bile bir haber olmak. Nedir emniyet diye düşünüyorum. Nasıl bir şeydir emin birinin yanında olmak diye hayal etmeye çalışıyorum. Sanıyorum insanın bütün hatıra hatalarına, kusurlarına, eksikliklerine, Günahlarına rağmen ona tebessümle açılmış bir kucaktır emniyet. Onu dersem ne olur, bunu yaparsam ne derler, şunu giyersem nasıl düşünürler diye bir tedirginliğin yaşanmadığı bir ortamdır emniyet ortamı. Kaşların ne zaman çatılacağı endişesinden tamamen uzaklardadır emniyet içerisinde hisseden çocuk. Belki tek korku o emin kişinin kalbini kırmaktır. Hatta o bile olmaması lazım. Emniyet içerisinde olan çocuk, kaşlar ne zaman çatılacak, bana ses nereden yükselecek diye korku içerisinde bulunmaması lazımdır diye katkı sağlamış dinleyicimiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde hassas annelerin, babaların, eğitimcilerin mesajlarını aldıkça heyecanım kat bekart artıyor. Onu da paylaşmak isterim. Evet, emniyetle alakalı söyleyeceklerimizi önümüzdeki haftalarda yine söylemeye devam edeceğiz. Dinleyici mesajlarına devam ediyoruz. e ile gelen bir soru, 6 tane soru sormuş dinleyicimiz, ben o 6 sorunun içerisinden 1-2 tanesini cevaplandırmaya çalışacağım. Şöyle, sohbet meclislerinde cehennem, şeytan, cin vesaire kelimeler konu arasında geçiyor. Çocukların bu tür ortamlarda bulunmamaları mı gerekir diye sormuş dinleyicimiz. Evet anneler çocuklarıyla birlikte kimi zaman işte apartman işlerinde, arkadaş ortamlarında oturuluyor, konuşuluyor, sohbet ediliyor. Ee, bu türlü ortamlarda da çocuklar da otomatik olarak bulunuyor. Efendim çocuğun bulunduğu, 12 yaşından küçük bir çocuğun bulunduğu bir ortamda cinden bahsedilemez. Şeytandan bahsedilemez. Cehennemden bahsedilemez. Eğer bu türlü yakıcı şeyler... Çocuğun ruhuna doğru yaklaşır ise aynı bir ateşin naylona yaklaştığı gibi bir pet naylon şişeye yaklaştığı gibi onu nasıl deforme eder ateş naylonu. Aynı böylesi yakıcı şeylerde çocuğun bulunduğu bir ortamda 12 yaşından küçük olan bir çocuğun bulunduğu bir ortamda söylenir ise o takdirde çocuğun ruhu da aynı şekilde yanar deforme olur. 12 yaşından küçük bulunan Çocuğun bulunduğu bir ortamda eğer dini sohbet yapılıyor ise bir takım şeylerden bahsediliyor ise çocuğun ruhunun buna hazır olmadığı düşüncesiyle anne babalar o sohbeti idare eden kişiler işte hocalar vesaireler kim varsa çocuğun ruhuna uygun kelimeler kullanması lazım. Efendim o zaman sohbet etmeyecek miyiz? Etmeyin canım. Eğer öylesi bir çocuk var ise ortamda o ortamda rica ediyorum kullandığınız kelimelere dikkat edin. Siz cin dersiniz, cinlerin ayakları ters dersiniz, siz cinler insanlarla meşgul dersiniz ama o çocuk nasıl etkilenir o ortamdan? Dolayısıyla çocukların bulunduğu bir ortamda, eğer konuşma yapılıyorsa bir takım şeylerden bahsediliyorsa iki şey yapılması lazım. Ya ortama çocuk sokulmaması lazım yahut da verilecek olan şırınganın içerisine enjekte edilecek olan ilacın dozu çocuğun ruhunu kaldırabileceği bir şey olması lazım. Burada bunu ilave edelim hatırlatalım. Efendim dinleyicimizin ikinci bir sorusu daha var. Bir de demiş dinleyicimiz her şeye yapma kelimesini kullanmayın diyorsunuz. Geçtiğimiz haftaki programlarda yapmayın kelimesinin tesir gücünden bahsederek çocuklara yapmayın kelimesiyle yani bir kelime ile çocukların neyi yapıp yapmaması gerektiğini erken yaşlarda olan çocuklar için öğretilmesi gerektiğini söylemiştik. O kelimeyi de yapma demiştik. Şimdi dinleyicimiz onunla ilgili soru sormuş. Bir de her şeye yapmayan kelimesini kullanmayın diyorsunuz. Örnek bu sabah kahvaltıda yumurtayı çayın içine atıyor, yumurtayı çayın içine atıyor, tabaktaki yemekleri birbirine karıştırıp yenmez hale getiriyor çocuk, üstüne e, israf ediyor, üstüne dökerek içiyor, bundan zevk alıyor. Hayatı tehlike yok ama biz bu durumu çok sık yaşıyoruz, burada müsaade vermeli miyiz? Hayır efendim vermemelisiniz. <gülüyor> Bazı şeyleri belki... Ee, tam net olarak işte programın darlığı nedeniyle çok izah edemiyoruz ama yapma kelimesi çocuğa sınırlarını belli eden kelimedir. Şimdi çocuk eline yumurtayı almış çayın içerisine lörş diye atıyor. Aslında şöyle bir perdeyi aralayalım da çocuğun ruhuna bakalım. Niye atıyor biliyor musunuz o çocuk? Sizin tepkinizi merak ediyor. Reaksiyonunuzu. Siz azıcık böyle ağzınızı büsseniz, burnunuzu büsseniz, azıcık böyle falan yapsanız çocuk ondan hoşlanır, hoşuna gider. Reaksiyon getiren her şey çocuğun hoşuna gider. Çocuk onun için etrafta... Hangi bam teline tokundu ve anne hangi bam telinden sonra ıh dedi çocuk onu hoşlanır. Aynı böyle gitar çalar gibi gitarın teline dokunur dıng eder. Anne oradan seslenir aa der. Çocuk bunun keyfini çıkartır daha o erken çocukluk döneminde. Ama... Bundan dolayı bir yapar. İkincisi de merak eder. Yumurtayı onun içine koysam ne olur? Bunu bunun içerisine koysam ne olur? Evet bu durumlarda anne baba mutlaka çocuklarını ikaz etmesi lazım. Yapma kelimesini burada kullanması lazım. Yani illaki hayati tehlike değil ama... Bir garipliklerin olduğu sırada yapma kelimesini çok nadir kullandığımız yerler içerisine ekleyebiliriz. Benim yapma kelimesinin kıymetini düşürmeyin diye söylediğim yerler şu yerler. Yani çocuk çekmeceyi çekiyor, içerisine bakıyor, merak ediyor, geri kapatıyor. Orada yapmayı kullanmayın. Televizyonun düğmesine bastı, açtı, kapattı. Yani onu öğreninceye kadar yapma kelimesini kullanmayın. Efendim e, koltuğun üstüne çıktı... Yani günlük doğal devam eden işler ve öğrenme işlevleri sırasında yapmak kelimesini kullanmayın. Ama bunun gibi anormallik yemeği birbirine katmış üstüne dökmüş kafasından aşağıya efendim makarnaları spagettileri dökmüş. Orada yapmayını kullanın artık yani hayati tehlike dediğimiz şeylerin içerisinde bunu ilave etmekte fayda var. Efendim bir sonraki dinleyici mesajımızda şöyle. E, merhaba. Hocam ben kızlarımla alışverişe gittiğimde çok zorlanıyorum. Sinir, sınırsız istekleri karşısında ne yapmalıyım onların isteklerine karşı? Kızlarım 5 ve 3 yaşında yurt dışında yaşıyoruz ve eşimden ayrıyım. Kızlarımı erkek kardeşimle beraber büyütüyoruz. Nasıl olmalıyım? Onların bu tavırları karşısında ayrıca kızım Ağustos ayında okula başlıyor. Onu bu heyecanlı dönemine nasıl yardımcı olmalıyım demiş dinleyicimiz yurt dışında. Efendim şöyle. Şimdi çocuklar eğer bir çarşı, pazar ve oyuncakçının yanından geçerken e, isteklerini hemen anne babalarına belli ederler. Çünkü çocukların içi kıpır kıpırdır. Orada cincik, boncuk, e, bir takım oyuncak vesaire gördüğü zaman hemen anne anne anne diye e, isteklerini belli ederler. Bu durumda eğer anne de kararsız bir tutum sergiler ise çocuk anneyi daha kararlı hale getirebilmek, isteğini elde edebilmek için... Öğrendiği e, yöntemleri kullanabilir. Nedir öğrendiği yöntem? Daha çok bağırırsa anne geri adım atacaktır. Kararsız ya anne. Efendim ağlar ise anne kendine acıyacaktır. Ağlamalarının karşısında oyuncağını elde edecektir. Efendim anneyi tekmeler ise oyuncağı alacaktır. Anne rezil olma korkusuyla alacaktır. Yani rezil etme beni rezil etme beni tamam gel diye oyuncakçıya sokacaktır. Çocuk bunların hepsini öğrenir. Eğer bunlarda da başarısızsa, örneğin çok değişik yöntemleri vardır çocukların, anneye hakaret edebilir. Sen ne biçim annesin? Başkalarının annesi hep alıyor, sen almıyorsun. Ufacık evet, küçücük boyu küçücük olan çocuklardan çıkan kelimeler bunlar. Niye? Anneyi eğer kararsız görür ise, o kararsız tutumu birazcık kendi lehine çevirebilmek için uyguladığı yöntemdir. Burada annenin yapması gerekli olan şey nedir? Kararlı bir tutum sergileyecek. Eğer almaması gerekliyse... Almaması lazım o oyuncağı. E çocuk kendini yere atıyor ağlıyor. Ağlasın efendim. Çocuk beni te tekmeliyor. Tekmelesin efendim. Çocuk beni sevmediğini söylüyor. Sevmesin efendim. Tüm bu tutumların hepsi iktidar mücadelesi kısmına girer. Ki bunu da e, internetten dinleyebilirsiniz. E, i̇ktidar mücadelesi çocuklar anne babayla nasıl yapıyor. Efendim dakikalarımız da doldu. Ben bu konunun devamını getireceğim. Haz ertelemesi eğitimi diyoruz biz buna. Haz ertelemesi eğitimini önümüzdeki günlerde gündemimiz içerisinde yer alacak. Dinleyicilerimizin diğer mesajlarını ise yarın cevaplandıracağım. Yarın saat 11'de yine burada olmayı düşünüyoruz. Allah izin verirse. Efendim yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.